Açık kitaptan alıntılar. Tuna'nın beri yanı. Güzel bir mart günü bir öğleden sonra, arabayla Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken, kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyodan gelen ezgiler, önce arabanın içini, sonra zihnimi ve duygularımı doldurdu. Gözlerimden süzlen yaşlar her ezgiyle birlikte yanaklarımdan süzülüp akmaya devam etti. Göçmen yanım, muhacır yanım ayağa kalkmış, yüreğimin derinliklerinde bir yerlerde kalan parçaları bir araya getiriyordu. Balkanların bir yerlerinden bir komitacı, şarkıların bütün dillerde bir olan meramını döküyor ezgilere. Bir oyun havası, ana toprağın Balkanların bir düğününü canlandırıyor. Ezgilere kaptırdığım ruhum, gözyaşlarına dönüşerek yanım sıra uzanan boğazı, Anadolu yakasında yol boyunca uzanan bu coğrafyayı içime çekmeme adeta sindirmemi sağlıyordu. Bu coğrafyanın tam da ortalarında, 1950'de Bulgaristan'dan göç etmiş göçmen bir ailenin, üçüncü oğlu olarak doğmuş olan ben, bir türlü kurtulamadığım misafirliğimi hatırlıyorum. Biyolojik ailemi, evim olarak yaşadığım mekanları, bir türlü benimseyememiş olduğum gerçeğine kadar gidiyor düşüncelerim. Hep geçicilik duygusu, Belki de Balkanlarda bıraktığım genlerimizin çağrılarını içeriyor. Kim bilir? 1984'te İstanbul'a yerleşmem, bu yabancılığıma bir yerde son vermiş görünse de aslında hasretin devam ettiğini bu ezgilerden bir kez daha anlamıştım. Muhacirliğimi, Anadolu topraklarındaki farklılığımın bir kimlik kartı gibi algıladığım günlere döndüm. O topraklarda oturanlar için de biz misafirdik. Hiç birbirimize karışmadık. Dost olduk, eğlendik, yedik, içtik ama hep bir yerlerde herkes kalkıp kendi yoluna gitti. Bunları o zamanlar yaşanması gereken şeyler olarak mı algıladığım için bilmem ama anlayamadığımı düşünüyorum, belki de adlandıramıyorum. Biz muaciler olarak bu topraklara birçok yenilikler, farklılıklar getirmiştik. Onlar da bize toprak insanının nasıl olması gerektiğini gösterdiler. Bu farklılıkların önemli bir yanının algılanamadığını hep hissettik. Kapılar kapandığı anda biz o topraklarda bizden önce yaşamışlar için hep göçmen kaldık. Onlar da bizim için hep yerli kaldı. İşin ilginç yanı hep kabul edilebilir oldular ve olduk. Hiç açıktan çatışma görmedik. Küçük çocuk ve aile kavgaları dışında. Bunun ne tür bir mucize olduğunu her düşündüğümde Osmanlılığım gelir aklıma. Bütün düşünceleri ve coğrafyaları sarma becerisi göstermeyi bilen, hoşgörü imparatorluğunu. Bir yanlarımı bırakıp geldiğim Balkan coğrafyasından bu yakaya kadar her yerde sessiz ve derinden hissettiğimiz o muazzam gücü hatırladım. Ve gözyaşlarım akmaya devam etti. Muammer her çarşamba Açık Radyoda yayınlanan Tuna'nın bir yanı programının saati 13 ile 14 arası. Bütün muacirler ve kendisine hep muacir hissedenler için bir adres burası. Açık Kitaptan alıntılar.